Evet Açık Kadyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Baklahorani'yi konuşacağız. Bir konuğumuz var. Baklahorani belki bir kısmınızın kulaklarının aşina oldu ama aslında İstanbul'un kültürünün önemli ve kıymetli bir parçası olan bir bayram. Bir süredir de aktivite olarak da gündemimizde birkaç senedir e, Hüseyin Ermak bizlerle beraber bu seneki Baklahorani şenliğini e, konuşmak üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Evet e, bundan 3 sene kadar önce az aldım sizden. Pera'da bir baklahora'nın geçidi olmuştu. Evet. Tüm bu işte nasıl diyeyim çerçeve içine alınan şehirde tam bir karnaval geçidiydi ve o geceyi ben de gerçekten en azından Pera'nın nefes aldığı bir gece olarak hatırlıyorum. Bu sene de e, Şişide yapılıyor olacak. Kurtuluşta. Kurtuluşta pardon. Kurtuluşta yapılacak ve önümüzdeki pazartesi epey de e, yakın. İlk önce öyle başlayalım. Neler olacak bu sene? E, geçen senelerde de aslında galiba Tatavla civarlarında yine geçitler olmuştu. Çok buyurmasa evet. da. Zaten esas yeri Tatavla. Zaten evet. yaklaşık 600 yıldır Tatavla'da yapılıyormuş. Hı hı. Tatavla biliyorsunuz Kurtuluş'un eski ismi. Evet. Ee, ve Tatavla Karnavalı olarak zaten biliniyor tarihte de Tatavla Baklavarani Karnavalı. Biz de zaten o ismi kullanıyoruz genel olarak. Hı hı. Ee, şeyde Pangaltı'nda buluşup e, kurtuluş son durağa doğru yürüyerek hı hı. bir karnaval geçişi yapıyoruz. Ondan sonra e, daha önceden tespit ettiğimiz bir salonda toplanıyor insanlar. Orada şarkılar, konserler, müzik grupları veya solistler oluyor. Böyle Gecenin geç saatlerine kadar eğleniliyor Bu senede e, Pangaltı metro çıkışında buluşacak insanlar hı. Kostümleri ve maskeleriyle e, Pangaltı ana cadde Kurtuluş ana caddeden yürüyerek e, Şişli Belediyesi'nin bir kültür sa Salonu var şeyde Kurtuluşta Kuyulubağ sokakta hı hı. E, Oraya yaklaşık Ayakta 1200 kişi alan bir yer Oraya gireceğiz hı hı. orada işte bir takım Müzik grupları olacak ve Gecenin ruhuna ve konseptine Uygun müziklerle insanlar eğlenecekler. Evet. Birçok müzik grubu var. Kurtuluş evet. Caddesi de aslında hani az buz bir cadde değil. Bir karnavalı evet. söndürmek için. Evet. Son, ama Kurtuluş son durakta değil galiba değil mi? Son, son... son durakta değil. Biraz öncesinde sağa gireceğiz. Oradan arka sokaklarda son zaten Kuyulu Bağ Sokak ona üç ya da dört paralel arkada Kurtuluş Ana Cadde'ye. Evet. Bu güzel bir haber. Pazartesi tekrar hatırlatırız biz zaten. Evet. evet yani böyle, böyle hoş ayında. renkli bir şey olacak. İstanbul'un ...hatta ülkenin tek karnavalı... ...hatta tek maskeli ve kostümlü karnavalı... ...onun için de iyi olur yani. Bu buluşmanın bir saati de vardır diye tahmin ediyorum. Akşam 19'da buluşacağız... Hı -hı. ...ondan yürüyerek yaklaşık... ...8-8.30 gibi falan salona girmiş olacağız... ...9 gibi de işte... ...hani müzik programı başlayacak. Hı -hı. Evet. Şimdi bakla haline deyince... ...İstanbul bakla haline deyince... Bir ...70 senelik bir... ...aralık gözüküyor gibi... ...yani tekrar canlanmasını düşünürsek esasında canlandırılmasını ya da neye tekabül ediyor bu boşluk bunu konuşmak bence kesinlikle önemli ve belli bir hafıza sonuçta taşınıyor nasıl bir şey yaparsınız yani karşılaştırma demek garip olur çünkü görme bu stüdyodaki evet. kimse bir önceki evet. kendi bilmiyor en nihayetinde evet. falan ama yine de aslında bu bakta oyunlarında başka bir e, sesinin de daha kuvvetli olması, başka bir kuvvete sahip olması da gerekli diye düşünüyorum. Özellikle şu günlerde e, yaşadığımız çeşitli şiddet olayları da bunu bir aciliyet olarak gösteriyor. Evet. Şeyde 1941'de yasaklanmış ya da engellenmiş e, şeyde ve engellenmesi bir yasa çıkartılmış. O yasaya göre açık havada yapılan e, bu tip karnaval ve festival benzeri şeylerin hı hı. güvenlik nedeniyle sakıncalı olduğu için yasaklanması gibi bir ibaresi var. Bu yasa hala yürürlükte. O yasa ya göre aslında bu ülkede yapılan bütün festivaller yasa dışı aslında. Evet. Az önce yayına girmeden yani, önce konuşuyorduk da bizde bir sürü festival var evet. Tabii. Ve çoğu ticari içerikli festivaller de var. Tabi en başta onları belki egale etmesi gereken bir yasaydı aslında. Şey de işte aslında bu karnaval ortodoks Hristiyanların bir etkinliği. Hı hı. Rum kökenli bir karnaval. Çünkü Tatavla şey ağırlıklı olarak Rum semti ve hı hı. öyle hı hı. bir yerleşim var ki mesela bir 1700 küsurlarda Rum tebaadan başkasının Yerleşmemesine dair fermanı bile var ...orayla ilgili. Ee, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Ermenler, ...Yahudiler falan da orada oturmaya başlıyorlar. Hı hı. Ve çeşitleniyor belki de. şey Ondan sonra, sonra Levantenler oturuyor falan. Hatta oradaki bazı yerlerin e, yer isimleri o Levantenlerden. Mesela Sinemköy öyle bir bir Levanten'den gelen bir isim hı hı. E, şeyde. Sonra bu bu 600 bu başından beri orada. Ortodoks ritüelinin gereği olarak yapılmış bir karnaval. Karnavalın ana esprisi şu, büyük perhize girmeden önce yapılan son eğlence. Ee, son üç gün, e, Şubat'ı Mart'a bağlayan son pazartesi günü, son gün olacak şekilde son üç gün eğlenceler var. Bu eğlenceler İstanbul'un e, bütün semtlerinden cemaatler ya da işte çeşitli gruplar, Ermeniler, Yahudiler ya da Müslümanlar da dahil olmak üzere hı hı. şey yapıyor. ...kendi güzergahlarına göre Tatavla'ya akıyor... Mesela bu Yeşilköy tarafından gelenler kendine göre bir sahil güzergahı var Bu Aksaray vesaire Kapı tarafından Hı. gelenler Unkapanı Köprüsü'nden güzergahları var Bu e, Şişli, Sarıyer, Kemerburgaz tarafından gelenler Pangalt'ta buluşuyor giriyor Peradan gelenler Akarca Yokuşu'ndan çıkıyor evet. Dolayısıyla herkesin kendine göre bir güzergahı var ama hepsinin buluşma yeri Tatavla Tatavla'da açık alanlar var o dönem, dönem bostanlar vesaire var ve buralarda bir takım gazinolar var Kır gazinoları ve bizim çocukluğumuza kadar da bunlar vardı. Veya karnaval nedeniyle kurulan seyyar gazinolar oluyor. Ve insanlar bütün o konvoylar çeşitli e, konu, çeşitli temalar etraf, etrafında kareografiyle aslında bir şey kurgulayarak ve bunu yürürken sergileyerek geliyorlar. Her biri kendi başına kurguluyor. Kendi tabii tabii kendi, yani. herkes kendisi kurguluyor. Herkes, hmm. Birisi başka bir konu, başka, diğeri başka bir konu. ...ya göre kurguluyor. Sonra bu yürüyüşü böyle... ...eğlence, müzik ve eğlenceyle yaparak... Hı hı. ...ve o sergileyeceği şeyi ...sergileyerek yapıyor. Ve oradaki gazinolara giriyor, eğleniyor. Hı hı. Tata abla olmasının nedeni... ...sanıyorum... ...çok uzun yüzyıllar boyunca... ...homojen olarak Rum gelmesinden... Hı hı. ...kurtuluşun. Hı hı. E, o nedenle orası bence sanıyorum... ...öyle merkez oldu. E, şeyde de... Bu aslında bir pagan geleneği. Aslında Hristiyanlık öncesinde ve Dionysos şenliklerine kadar dayanıyormuş. Hı hı. Ve şey var, e, kilise ilk başta, Hristiyanlığın ilk dönemlerini engellemek ya da yasaklama e, tavrına gitmiş. Hı hı. Fakat bunu başaramayınca Hristiyanlaştırmış. Hristiyanlaştırmış. E, ama hep de dışında kalmış. Hep de karnavalı aşağılamış. hep o, o tarz aşağılayan, eleştiren yazıları veya açıklamaları hep var. Çeşitli dönemlerde yapmış bunu. Fakat şeyde çok başarılı da olamamış. Yasaklamak. C ha, evet. Cemaat veya insanlar bunu yapmışlar. Öyle ki e, çeşitli diğer gruplar, Ermeniler, Yahudiler, Müslümanlar hepsi karnavalı bekliyor. Bir sene boyunca. Çünkü orada ...sınırsız eğleniyor ve kendi toplumsal konumunu veya sınıfsal katmanını bir kenara bırakarak orada sadece kendi oluyor. Neden? Bunu sağlayan şey de maskesi ve kostümü. Maskeyle kendini gizliyor aslında. Toplumdaki konumu ne olursa olsun, dini inancı veya etnik kökeni ne olursa olsun... ...oraya sadece insan olarak eğlenmek için ve bütün o toplumsal baskılarından arınarak rahatlamak için de geliyor... Hı hı. Apokri Apokreas, Apokreya veya Katara Deftera ve Baklahorani gibi isimleri var. Katara Deftera temiz pazartesi demek. Apokreas'ta etten yalıtılmış demek yanlış Hı. bilmiyorsam. Çünkü ondan sonra etsiz büyük periz dönem başı bir et başlayalım. ürünleri yenmiyor falan. Sonrasında da Paskalya var. Böyle bir rutiyeli var aslında. Farklı manaları olan. Tabii ki ke evet kesinlikle. Ee, ama aslında bir hani Rum orijinli olsa da aslında bir şehir karnavalı ya da şehir <gülüyor> festivali. Aslında İstanbul'un karnavalı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Müslüman coğrafyadaki tek karnaval. Evet. Ve biz bu karnavalı e yasaklayan bir anayasayla iletiliyoruz evet. şu anda. Evet. Yani onu yasaklamak yerine e destekleyip renklendirmek ve Rio karnavalı gibi, Venedik karnavalı gibi bir marka haline getirebilirmiş... Evet. şey toplum. Ama bunu yapmamış. Trend çok öyle gözükmüyor Çünkü, şu an. Evet şeyde mesela Tatavla Karnavalı ile Rio ve Venedik Karnavalı akraba aynı Hı -hı. kökten geliyorlar. Örgütlenme kurguları da aynı. Hala aynı yani. Evet. Peki bu yakın zamanlardaki karnavallar nasıl geçti? Yani ya, şu, birkaç senedir yapılıyor. Aslında. Altı senedir. Bu altıncı senesi. Altıncı senesi. Ee, evet. Beklediğimizden... Yani çeşitlilik, nasıl, katılın, çeşitlilik nasıl? Tam demin anlattığım gibi. Herkes var ve herkes kendisi o yani kendisinin dışında var herkes yani siyasi konumunu toplumsal konumunu etini kökenini bir kenara bırakarak orada sadece karnaval için var ve sadece eğleniyor orada kimse herhangi bir şeyin gösterisini yapmıyor bir şey iyi e, böyle bir şeyi çekiştirme diye bir derdi yok herhangi sadece. bir hiyerarşinin dışında ha, evet, kalarak evet evet evet evet bu belki toplumda bizim insanların yaşadığı bütün hiyerarşilere belki bir baş kaldırır. Belki ona dönüştü yüzyıllar boyunca ve belki o nedenle insanlar bu kadar yoğun ilgi gösterilerek bu kadar uzun süre yaşattılar. Evet. Hı hı. Umarız duyulur ve bu sene katılımı çok olur. Çünkü karnavalı epey yatkın gibi şu anda içinde ha, evet. bulunduğumuz. <gülüyor> ortam mı değil Şehir. Hı? Evet ortam şehir. Evet. evet. Karnaval gibi yaşıyoruz. <gülüyor> evet. Bu önümüzdeki pazartesi günü gerçekleşecek ve Pangaltı metro durağında evet. buluşuluyor. Evet. Maalesef şimdilik tek güzergahı var. Umarız bilmiyorum. Gerçi gene hani yürüyüş ve gösteri kanuna muhalefet gibi bir kadraja da gelebilir ama keşke bir daha fazla kadraj şey olsa, güzergahı olsa da birleşeceğiz. Ama ad adım adım yapacağız onu yani. Evet umarız. Evet. Umarız öyle olacak. Peki ee, ...var mı eklemek istediğiniz bir şey? Biz çok teşekkür ediyoruz. Bize teşekkür ederiz. Sağ olun. Katıldığınız Herkesi için. Herkesi bekliyoruz. Herkesi, maskesi, kostümüyle bekliyoruz. Bir de şöyle Hı -hı. bir şey var. Mesela bu karnavalın Hı -hı. ana kurgusunda ki ana esprilerden biri... ...kadınların erkek, erkeklerin kadın kılığına girmesi. Yüzyıllarca böyle olmuş. Evet. Yüzyıllarca böyle olmuş zaten. Onun için e, yani herkes ne ifade etmek istiyorsa... o ifade ettiği kostümü giysin ve gelsin <gülüyor> karnaval aslında e, en sivil organizasyonlardan biri çünkü zaman, şeyde zamanında hristiyansa o karnavala katılan topluluk hristiyanlıkla ilgili bir şey eleştirmiş ya da hangi etnik kökenler kendisiyle ilgili bir şey eleştirmiş veya her şey, herkes her şeyi eleştirmiş orada o nedenle aslında söz söylemeden, slogan atmadan, duruşuyla veya kıyafetiyle aslında çok muhalif bir şey. <gülüyor> Hep böyle gelmiş. Onun için de bütün otoritelere karşı ve sivil. Evet. Yani aslında Baklahureni, şimdi büyük bir gelenek az evvel hani son söz dedim ama... ...ya bir, bir, bir yandan da şöyle dediğiniz gibi pagan bir gelenek yani binlerce yıllık bir gelenekten bahsediyoruz... ...ve aslında kendi başına bir manası var yani sırf Baklahureni'den... Evet bahsediyor olmanın bile. Ama bunun tekrar 2000'li yıllarda tekrardan ortaya çıkıyor olması da ayrıca manalı. Çünkü bugünkü muhalefete yani sivil toplumun muhalefetine baktığınızda yani aklıma işte şey geliyor 8 Mart yürüyüşleri geliyor onur yürüyüşleri geliyor vesaire e, tam da aslında böyle yeni bir e, gönüllük e, kazanan muhalefetin de tam da olması gereken yer gibi bir anda evet. yani kendini böyle bir güncelledi aslında. Daha, artık ee, nasıl diyeyim dinsel kimliklerden ziyade toplumların insan toplumun insanları sıkıştırdığı bir takım küçük odacıklardan çıkılabilecek bir evet, evet. Kar karnaval yani bir yandan. Evet. Herkes kendi kalesinden çıkıp sokak, oraya gelsin yani. Evet. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederim Teşekkür ederiz.